Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat Her bidat dalalet Her dalalette de ateştedir. Allah subhanahu ve teala Sevdiği amelleri işlemeyi işletmeyi ve sevdiği insanlarla Beraber olmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Cennete girmeyi ve cennette cemalini görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim sizlerle yapmış olduğumuz ders silsilesinde insan fıtratındaki hasletlerin üzerinde duruyorduk. Bugünkü konumuzun ismi şükür hasleti. Şükür kelime olarak nedir? ıstılakta ne manaya gelir? Kur'an'daki ve sünnetteki gelen bu konuda naslar nelerdir? Şükrün imanla ilişkisi nedir? Ve şükrün zıttı olan nankörlük kelimesinin manası nedir? İnşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bizleri yarattıktan sonra bizlerden istediği, hoşlandığı, sevdiği ve yapıldığında mükafat verdiği huylar olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin bizleri yarattıktan sonra vermiş olduğu huy, hasletlerin içinde yapılmasından hoşlanmadığı hal ve hareketler de vardır. Ve İlim ehlinde bir kaide vardır ki her şey zıttıyla bilinir. Zıttıyla kayimdir ve zıttıyla var olur. Yani iman varsa küfür vardır. Tevhid varsa şirkte gündemdedir. Şükür varsa muhakkak bunun zıttı da nankörlükte nedir? Söz konusudur. İman ehli Allah'ın sevdiği tarafı küfür ehli ise sevmediği tarafı seçer. İşte şükür kelimesi de Aleyküm selam ve Osman'ın değil mi? Evet, tamam selam söyle Allah razı olsun Şükür kelimesi de Kardeşlerim Semizlenme veya gelişme Manasına gelir Yani lugat anlamıyla Aleyküm Aleykümselam. Şükür Hayvanların bedenlerinde yedikleri Gıdanın etkisinin Açıkça ortaya çıkmasıdır Dinde ise şükür de bunun gibi yani Allah'ın nimetinin etkisinin kulun dilinde itiraf, övgü olarak kalbinde şahitlik, muhabbet, sevgi olarak organlarında da itaat etme ve boyun olarak, eğme olarak ortaya çıkmasıdır. Yani dugatta nasıl ki bir hayvan, yemiştir yediğini göstermiştir yani semizlenmiştir büyümüştür manasına geliyorsa ise şükür kelimesinin karşılığı aynen o kelimenin karşılığı gibidir yani Allah Azze ve Celle'nin kuluna verdiği nimetlerin etkisinde kalan kulun ne yapması dilinde onu itiraf etmesi yani bu benim Rabbimdandır bu nimeti veren odur ve onu dilinde övmesi olarak kalbinde yakinen onu tasdik etme, muhabbet etme, sevgi duyması organlarında itaat ve boyun eğimi olarak ne yapmasıdır? Ortaya çıkmasıdır. Yani şükür kelimesi çok basit bir kelime değil. Müsemması çok geniş imanla, tevhidle çok çok alakalı bir kelimedir. Ve bu yüzden de Sohbetin başında da dediğim gibi şükür kelimesinin zıttı nankörlüktür. Yani nimeti unutup örtmedir. Şükür kelimesinin zıttı da neymiş? Nankörlük. Yani Allah'ın verdiği nimeti unutma ve üzerini örtme. Şöyle düşünün. Kasas suresinde Karun'un bütün malıyla İhtişamıyla insanların içine çıktığında ne diyor? Hepiniz Kur'an okuyorsunuz değil mi? Bu benim kendi kazancım. Yani bu benim kendi çalışıp kazandığımın göstergesi diyerek Allah Azze ve Celle'nin verdiğinin üzerine ne yapıyor? Örtmeye çalışıyor. Allah onu ne yapıyor? Helak ediyor. Vehut yine Kur'an'a gittiğimizde iki tarla sahibine baktığımızda Birisi girdiğinde ne yapıyor tarlasına? Böbürleniyor. Öbürü ne diyor? Öyle deme diyor. Allah suyunu çeker de arayıp da bulamazsın. Çardağını başına geçirir de onu başından kaldıracak kimseyi ne yapamazsın? Bulamazsın diyor. Ama Musa aleyhisselama gittiğimizde ne diyor? Firavun'a git, o azdı dediğinde Allah Azze ve Celle'ye dönüp direkt hemen hamdetme. Dilindeki düğümü çözme, göğsüne genişlik verme. Çünkü davette söz ve karşıdakinin üzerine tesir ve davetin neticesinde birçok bela ve musibetin gelmesine hasep insanın önünde birçok sıkıntılar ne yapabilir? Olabilir. Göğüsümü geniş tut diye ne yapma? Dua etme var. Hiçbir zaman gelen davetçilerde, peygamberlerde şükrün zıttını görmemiz nedir? Mümkün değil. Şükrü anlamada bizim için en güzel örnek Resullerdir. Nankörlükte ise birinci sırada şeytanın yapmış olduğu ameldir kardeşlerim. Şükür kişinin kendine ulaşan nimeti bilmesi ve bunu çeşitli şekillerde açığa vurmasıdır. Yani nimet sahibini bilip onu övmesi demektir. Şükrü çeşitli Açılardan şöyle ele aldığımızda kardeşlerim ki bunun çok faydası var şükür nimet vereni boyun eğerek itiraf etme şükür ihsan yapan kimseyi ihsanını anarak övme şükür nimet verene kalbin sevgiyle organların itaatiyle dilin onun zikriyle ve onu övmekle meşgul olmasıdır Şükür bir nimeti verene teşekkür etme, menmuniyetini ve minnettarlığını belirtme, verilen nimetin değerini bilip takdir etmedir. Her türlü nimetin tek ve gerçek sahibinin Allah olduğunun şuuruna varma ve bunu saygıyla ifade etmektir. Şükür, şükürden aciz olduğunu bilme, şükür Allah'ın verdiği nimet ile Allah'a isyan etmemedir. Demek ki kardeşlerim şükür kelimesinin içini doldurmaya çalıştığımızda birçok yönden ele alarak doldurabiliriz. Siz bunu daha da genişleterek e, okuyup öğrenme yoluna gidebilirsiniz. Bu sizin şükrünüzü ne yapar? Daha çok artırır. E, Kur'an'a baktığımızda Kur'an insana sayısız nimet verildiğini, insanın bunları veren Allah'ı bilip hizmetine sunulan bu nimetlerden dolayı nimet sahibine minnet duymasını ve bu minnettarlığını çeşitli şekillerde ortaya koymasını söylüyor değil mi? Mesela Bakara suresinin 21 22. ayetine bakarsanız Allah azze ve celle orada daha öncekilere verdiğini yani sana birçok gökten yağmur indirdiğini yeri senin için döşek yaptığını oradan birçok sayısız nimetleri verdiğini ve hala bunları bilip dururken Allah'a eşler mi koşacaksın diye ne yapıyor soruyor bu da gösteriyor ki Kur'an'da ve sünnette o kadar çok nas geliyor ki her şeyi veren Allah ve senin emrine her şeyi sunmuş bunun karşılığında bizden ne istiyormuş nankörlük yapma Verilen nimeti unutma. Üzerini ne yapma? Örtme. O nimetin şükrünü ne yap? Eda et. Hatta hatırlayacaksınız Müslüm'de gelen bir rivayette. Daha önceki derslerde birçok misal verdim hatırlarsanız. Bir kul diyor ve vesselam geçmiş ümmetlerden. Ya Rabbi bana uzun bir sene ver. Allah ona ne yapıyor? 300 sene ömür veriyor. Ya Rabbi benim bütün ömrümü e, namaz kılarak kılmamı nasip et. Adamın bütün ömrü namazda geçiyor ve adam dua ediyor Ya Rabbi alnım secdedeyken ruhumu kabzel ve adam alnı secdedeyken ruhu ne yapıyor kabz ediliyor ve amelleri tartılıyor istafrınla Allah Azze ve Celle ey kulum rahmetimle cennete gir dediinde okul ne diyor Ya Rabbi amelim tartılsın da öyle hani 300 sene el etti ya 300 sene namaz kıldı ve alnı secdede vefat etti ya ameli tartılıyor ameli bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor ya Rabbi rahmetinle Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete gir diyor yani Allah Azze ve Celle bizden sadece şükür istiyor derken yapmış olduğumuz ibadetler onun verdiği nimetlere karşı şükrün bedeli değil ama aleykümselam rahmetullah hoş geldin. Abi. Bize düşen burada nedir? Allah'a nankörlük yapmama, isyan etmeme, ona sırt çevirmeme. Evet kardeşlerim. Türkçe kullandığımız zaman buna teşekkür etme, şükran duyma kavramları da aynı köklendir. Yaklaşık hemen hemen aynı şeyi ifade etmektedir. Kur'an'a baktığımızda ise kardeşlerim şükür kelimesi Kur'an'da 75 yerde geçer. Yani şükür kelimesini şöyle yazmaya kalkarsanız 75 tane ayet okuyup yazmanız gerekir. Bu yüzden şükrün önemini Kur'an çok çok vurgulamış, önemli üzerinde durmuş. Bunun sebebi ise şükrün, iman ve tevhidin en önemli göstergelerinden olmasındandır ee, Kur'an sürekli olarak Allah'ın insanlara verdiği nimetlere yaptığı bağışlara ettiği ihsanlara dikkat çekmekle ve insanın bütün bu iyilikler karşısında minnettarlık duymasını şükran duygular içerisinde olmasını ister çünkü nimete kavuşmanın iyilik görmenin karşılığı nedir budur yani Allah Resulü Aleyhisselatü da bir sözünde ne diyor kardeşlerim? Sana birisi bir iyilik yaptığında ona teşekkür etmiyorsan, yani nimete yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez diyor. Yani birinin birinin sana, birinin birine iyilik yaptığında eğer o iyiliğin kadri kıymetini bilmiyorsa birisi, ona nankörlük yapıyorsa Allah'a da ne yapmaz? şükretmez diyor. Demek ki her küçük bir büyüğüne karşı insanı ne yapıyor? Götürüyor. Onun için şükür ve teşekkür etme bu meseleye çok çok dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bakın Allah subhanahu ve teala Kur'an'da biz inananlara çok şükredilmesi, şükretmesi hatırlatıldığı gibi Şükredenlerin ve şükretmeyenlerin örneklerini de veriyor ve akıbetlerini de anlatıyor İnsan Allah'ın kendisine verdiği can ve organlar karşılığında Secde suresini Yağmur vermesinde Vaka, Casiye suresini Gece ile gündüzü var etmesini Kasas suresinde Dağ gibi gemileri gözümüzün önünde yüzdürmesini Lokman suresinde Eti yenen hayvanları Yasin suresinde Yeryüzündeki her türlü geçim vasıtalarını Araf suresinde ve daha nice nimetler vermesinin karşılığını bizde ne yapıyor? Şükür olarak istediğini bildiriyor. Yani gözünüzün önünde koskoca gemiler yüzer gider dağlar gibi diyor. Yani biz size bunları ne yaptık? Hep kolaylık sağladık. Sadece bize ne yapın? Şükredesiniz diye diyor. İşte bu bütün vereni, nimetleri verenin kim olduğunu bilip onu takdir etmeli ve ona gereği gibi şükür etmeliyiz kardeşlerim. Allah'ın insanlara verdiğim nimetlere şükredin demesi de ayrıca kul için bir nimet ve ihsandır kardeşlerim. Çünkü şükrün faydası dünya ve ahirette Allah'a değil kula dönüktür yerine getirdiği şükür ile fayda gören kulun kendisidir kul şükrederek Rabbına bir karşılık veya bir nankörlük vermemektedir zaten bunda da hiçbir varlığın gücü yetmez kim şükrederse ne yapar? kendi nefsi için şükretmiş olur yoksa Allah'ın böyle şeylere asla ihtiyacı nedir? yoktur şimdi her namazda hele hele her rekatta Fatiha okumanın ne olduğunu Şöyle hafif anlayabiliyor musunuz Şöyle Bir düşünebiliyor musunuz Fatiha hangi ayetle başlar He? Yani bizden hamdı isteyen Allah hamdi da Aynı anda ne yapıyor Hatırlatıyor Dikkat edelim kardeşlerim Yaptığımız her amelin Bize ne kazandırdığını Neyi ne şekilde yaptığımızın Farkına varalım Belki namazda O kadar çok eylemi yapıyoruz ki ama her şeyden gafil yaşadığımız gibi bir Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani Fatiha'nın ilk ayetindeki alemlerin Rabbine hamdı bile belki hiç düşünmeden söylüyoruz. Ama düşünerek anlayarak söyleyelim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle şükredenleri hamdedenleri ne yapar? Sever. Nankörlük yapanları ise ne yapmaz? Sevmez. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kullarına karşı o kadar cömerttir ki bu kadar lütuf sahibi olduğu halde kulların bir kısmı nedir? Nankördür ve şükretmekten uzaktır. Allah'ın Kur'an'daki ve evrendeki ayetlerini, ibretlerini şükretmeyenler ne yapmaz? Anlayamaz. Ancak çok şükredenler anlayabilir. Öbürleri nedir? Nankör insandır, duyarsızdır hikmetleri anlayabilecek ferasetten anlayıştan uzaktır mesela Bakara suresinde onların gözleri var görmez kalpleri var kördür ayetini hatırlıyor musunuz peki hakikaten görmeyenli bunlar hakikaten hissetmeyen insanlar mı değil değil mi ama öyle körleşmişler ki Allah'ın verdiği nimetlere karşı öyle duyarsız olmuşlar ki Aynı Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah bana bunları vermişse daha da fazlasını verir. Şurada da verir gibi hesap ederek vereni verdiğinden dolayı takdir etmeyip güya kendi kazancıymış gibi Allah'ı unutarak nankörlük yapması ona birçok bela ve musibeti getirdiği gibi Allah'ın vermiş olduğu o nimetin kadri kıymetinde ne yapmaz bilmez. Allah'ın verdiği nimet her zaman onların küfrünü ne yapmıştır? Artmasına sebep olmuştur. Ama müminlerin bir özelliği nedir? Allah'ın verdiği her nimet onların şükretmesine sebep olmuş. Ve şükretmek müminin alameti nankörlükse mümin olmayanın yani küfür ehlinin alametidir. Allah bizleri her halükarda şükreden samimi kullardan eylesin kardeşlerim. İşte bu yüzden Allah kitabında sen hatırlat mümin olan anlar diyor. Yani şükretmek müminin en önemli özelliklerinden birisi bunu birbirimize her zaman ne yapalım? Hatırlatalım. Allah Azze ve Celle müminlere verilenleri zaman zaman hatırlatır ve bu hatırlatmanın da onları şükretmeye teşvik olduğunu hissettirir. Mesela Allah müminleri affeder diyor. Bakara 52'de. Müminler Ramazan orucuyla ibadet ederler, doğru yolu bulurlar ve Allah'ı da büyük tanırlar. Bakara 185'te. Doğru mu? Ramazan gelmese belki çoğu Müslüman infak nedir, birçok paylaşma nedir, kaynaşma nedir, birbirine davet nedir bilir mi? Bakın Allah ne diyor? Ramazan orucuyla insanlar doğru yolu bulurlar diyor. Yani ne yapıyormuş? Hissettiriyor. Hatırlatıyor ve bu hatırlatmada insana ne yapıyor? Birçok faydalar veriyor. Kardeşlerim bütün nimetlerin sahibi Allah Azze ve Celle insanlara ne diyor? Siz beni zikredin anın ben de sizi zikredeyim. Siz bana şükredin fakat asla nankörlük yapmayın diye Bakara 152'de ne yapıyor? Emrediyor. Yine Lokman'da insanların şükür edici olmalarını istiyor 12'de. İnsana sayısız nimetler verilmesinin sebebi onun şükreden bir kul mu yoksa nankörlük eden bir kul mu olduğunu denemek içindir. Bakın Nemil suresinin 40. ayetinde Süleyman Aleyhisselam'la alakalı bir kısa geliyor. Yanında kitaptan ilim olan biri dedi ki, ben gözüm açıp kapamadan o kralçenin tahtını sana getiririm Derken Süleyman onu tahtı kendi yanında durur görünce dedi ki, bu Rabbimin fazlındandır Ona şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemektedir. Allah başına gelen her meseleyi bu şekilde hayırda değerlendirenlerden eylesin kardeşlerim. Bunu anlatabildim mi? Yani e, öyle insanlar vardır ki şuna verilen bana niye verilmemiş? Şundaki güzellik bende neden yok? Şundaki akıl feraset bende niye yok? Yani Birçok şey diyebilir mi? Diyebilir değil mi? İşte Allah Azze ve Celle'nin bizlere verdiği nimetin Kadri kıymetini bilerek şükretmemiz için yoksa nankörlük mü edeceğiz. Bunu denemek için Allah'ın bu nimeti verdiğini bilelim ve şükredenlerden olalım. Allah her türlü küfür ve küfür işlerden bizleri korusun kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde şükür kavramına baktığımızda ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünde misal. Müminin diyor işi tuhaftır. Her işinde hayır vardır. Ama bu yalnız müne özgüdür. Sevindirici bir şeyle karşılatsa şükreder. O iş kendisi hakkında hayırlı olur. Üzücü bir işlen karşılatsa sabreder. O da kendisi için ne yapar? Hayırlı olur diyor. Demek ki her işimizde bizim ne varmış? Hayır varmış. Ve biz her zaman ne olursa olsun şükreden ve sabreden kullar olmak zorundayız. Daha önceki dersleri de hatırlayacak olursanız bir bela, bir musibet geldiğinde ne diyecektik? Allah'tan geldik. Yine Allah'a dönücüleriz. Veya keşke şöyle yapmasaydım da başıma şöyle geldi, gelmeseydi. Keşke şundan arkadaş olmasaydım da böyle olmasaydı demeyeceğiz. Allah en iyisini bilendir. Ondan geldik, ona gidicileriz. Sahabe kadını ne diyor? Allah ondan razı olsun birisi diyor sana bir emanet verse onu da geri alsan ne yaparsın? tabii ki veririm diyor Allah senin çocuğunu aldı diyor anlatma yolunu gördünüz mü? Allah onlardan razı olsun Allah sabreden ve şükreden kulları e, hakkıyla anlayanlardan eylesin yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hamd şükrün başıdır Allah'a hamd etmeyen ona şükretmemiştir buyurmuştur. Bunu da Abdurrezzak Müsennaf'ında zikrediyorum Ayşe annemiz diyor ki kardeşlerim Ali sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayağa kalkıp ayakları diyor şişinceye kadar namaz kılardı. Kendisine dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmedi mi? Ali sallallahu aleyhi ve ya Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı cevabını vermiştir bunu bu halimin teheccüd bulabilirsiniz tekrar okuyayım mı hadise Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nafile ibadetlerinden bahsederken kendisinin gece namazında ayaklarının şiştiğini görüyor ey Allah'ın Resulü diyor ya neden kendini zorluyorsun sen geçmiş günahları ve işlemediğin halde işlesen dahi yani işlemediğin halde gelecek günahların da affolunduğu halde neden bu kadar kendini harap ediyorsun dediğinde ne diyor? Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Diyor. Allah Resulü örnek alanlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki yapılan her ibadet insanın şükrünün artmasına, İbadetlerden uzak durmaysa Şükürde durma Tereddüt etme nankörlüğe kadar insanı ne yapıyor götürüyor Allah çok şükredenlerden eylesin Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Demin sohbetin başında da zikrettiğimiz gibi insanlara karşı Hamd etmeyen Teşekkür etmeyen Onlara nankörlük yapan insan Allah'a karşı da hamd etmez diyor. Bakın bu hadisi ezberleyin Ebu Davut'un kitab edepte Tirmizi'nin kitab Bir'de geliyor. İnsanlara karşı hamd etmeyen, yani teşekkür etmeyen onlara nankörlük yapan insan Allah'a karşı da ne yapmaz? Hamd etmez diyor. Buna çok dikkat edin ve yapılan her şeye karşı teşekkür etmeyi bilin kardeşlerim. Eğer yapamıyorsanız hakikaten Allah'a da hamd etmiyorsunuz demektir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Davut'un Kitab-ı Vitir'de gelen bir rivayette şöyle bir duası var. Allah'ım seni zikretme, sana şükretme ve güzel ibadet etmek için bana yardım eyle. Amin Ya Rabbi. Allah'ım seni zikretme, sana şükretme ve güzel ibadet etmek için bana yardım eyle. Demek ki her hayırlı işte Kişinin amelinin yanında bir de Rabbına sığınarak ne yapması? Dua etmesi gerekir. Allah çok dua eden ve duası kabul olunan kulların arasına yatsın bize. Yine kardeşlerim bir gün sahabenin bir tanesi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü siz dediniz ki kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecek. İşte ben elbisenin en güzelini giyerim ayakkabının en güzelini kokunun en güzelini sürünürüm bu da mı kibir dediğinde ne diyor Allah güzeldir güzeli sever kuluna bir nimet verdi mi o nimeti üzerinde görmeyi ister ve o kulunun üstünde o nimeti gördü mü ne yapar sevinir demek ki kardeşlerim Allah sana bir nimet vermişse o nimeti ne yapacaksın üzerinde göstereceksin. İşte bu da senin şükrünün nesidir, alametidir. Yine kitabı zekat babına bakarsanız bu kari diğer hadis kitaplarının, ve Vesselam'a bir adam zekat develeri getiriyor. Değil, Yok bende. Allah Resulü Vesselam sahabeyi tanıdığı halde ona diyor ki, bu develer senin mi, yoksa sahibinin mi? Benim ey Allahın Resulü diyor. Senin diyor başka giysileri yok mu? Var. Sen diyor bunları fakirlere ver. Sen onları giy. Allah üzerine bir nimet verdi mi? Onun üzerinde senin ne yapmanı? Göstermeni ister diyor. Anlatabildim mi kardeşler? Yani Allah sana zenginlik nimeti vermişse sen onu giymek zorundasın. Göstereceksin ve bunun yanında da infakını ne yapacaksın? Yapacaksın. Şükrünü öyle eda edeceksin. Yani herkes durumuna göre hareket etmek zorunda. Bakın Müslüm'ün Kitabul ı 1'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Belki hepiniz bu hadisi ezberlemişsinizdir. Ezberlemediyseniz ezberlemenizi tavsiye ederim. Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Ey kullarım Geçmiş ve gelecek İns ve cins Hepiniz bir araya gelseniz en kimsenin kalbi gibi hepiniz bir olsanız sizin durumunuz benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Anlatabildim mi? Yani Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanlar yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor ya. Yaratılan hepiniz insan ve cin hepiniz bir kalp gibi olsanız hepiniz de bana ibadet etseniz hepiniz mutlaki olsanız bana karşı taatlı olsanız benim diyor bana karşı yaptığınız şeyde hakimiyetimi zerre kadar ne yapmaz? Artırmaz. Ne demek istiyor burada? Yani ibadetinize güvenmeyin. Amelinize güvenip büyüklük ne yapmayın? Taslamayın. Ey kullarım. Geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelseniz toplansanız aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz yani yaratılan ne kadar cin ve insan varsa hepiniz bana karşı isyan eden bir insanın kalbi gibi bir araya gelip tek vücut olsanız yine de benim hakimiyetimden bir noksanlık ne yapamazsınız yapamazsınız ey kullarım hakkınızda itibar ettiğim şey amellerinizdir. Daha sonra siz amellerinize göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında kim de hayrın dışında başka bir şey ister işlerse bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın. Evet demek ki yapılan her hayır amelinde ne yapmanız gerekiyormuş? Bu benim Allah'tan bana lütfettiği bir nimet diyerek ne yapacak? Allah'a şükredecek ve işlediği her günahtan dolayı da neyini kınıyacak? Kendi nefsine levmetsin, kötülesin, kendi nefsini kınasın diyor. Hatırlarsanız kader babında bir noktaya geldiğimizde Örnek verdiğimiz bir ayet var. İyilikler Allah'tan, kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. Neredeyse anlayamayacaklardı. Her ikisi de nedir? Allah'tan diye bir ten ayet var ya. Ana hatırladınız değil mi? Allah iyiliği istiyor, iyiliği murad ediyor, ama kötülüğü ne yapmıyor, murad etmiyor. Ama her ikisi de Allah'tandır derken işleyen sensin. Yaratan Allah Allah iyiliği istiyor yapılmasını istiyor Ama kötülüğün olmasını ne yapmıyor Murat etmiyor İşte burada da Çok çok önemli bir rivayet Allah Azze ve Celle Öyleyse kim hayırlı bir iş yapmaya Kendini muvaffak kılarsa Hemen Allah'a ne yapsın Şükretsin çünkü o onun nedir Nimetindendir Aynı Alimran suresinde Hatırlarsanız Allah Azze ve Celle Allah'ın bir lütfu olarak sana yumuşaklık ihsan etmeseydi kim lütfetmiş Allah neyi vermiş yumuşaklığı eğer Allah'ın bir lütfu olarak sen yumuşak olmasaydın Allah sana bunu ihsan etmeseydi sert katı katı kalpli olsaydın etrafındakiler ne olurdu dağılır giderdi sertlik katılık kimden kişinin kendi nefsinden ama yumuşaklık kimdenmiş? Allah'ın bir ihsanı. Öyleyse hal ve hareketimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemek yiyip şükredenin derecesi Nafile oruç tutup sabredenin derecesi gibidir diyor. Bunu bu hârede bulabilirsiniz. Yemek yiyip şükredenin derecesi nafile oruç tutup sabredenin derecesi gibidir diyor yani şükrün önemini güzel yakalayın kardeşlerim yine bakın çok dikkat edin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde hamd edenler ayağa kalksın denildiğinde yalnız Allah'a çokça ve her halükarda şükredenler ayağa kalkar diyor evet Allah Azze ve Celle kıyamet gününde insanlara yemek yiyip şükredenin derecesi nafile oruç tutup sabredenin derecesi gibidir diyor. İkinci hadise, kıyamet günü biliyorsunuz Allah azze ve celle yarattığı her kula dünyada kim neye ibadet ediyorsa gitsin ondan mükafatını istesin der dedikten sonra birçok insana yaptıkları hayırlı ameller neticesinde çağrılacak çok çok hamd edenler de hamd sancağının altında ne yapacak? Toplanacaklar. Allah Azze ve Celle her halükarda hamd edip şükredenlerden ve o hamd sancağının altında toplananlardan eylesin. Şimdi sohbetimize böyle bir giriş yaptıktan sonra kardeşlerim gelelim şükrün imanla olan ilişkisine. Yani bu anlattığımız... Hatırlatmaya çalıştığımız meseleyi siz Kur'an ve sünnetten çoğaltabilirsiniz. Bu fıtri bir meselede bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak içindi. Şimdi gelelim imanla ne kadar alakası var. E, ne kadar birbiriyle iç içe bunu bir kavramaya çalışalım inşallah. Şükür dedik ki nimet vereni bilip onu açığa vurma olduğu gibi bunun tam zıddı olan küfürse nimet vereni inkar edip onu gizlemedir. Değil mi? Küfür kavramının inkar ve nimet sahibini gizlemeyi de ifade ettiğini hatırlattık. Demek ki küfür kelimesi iman etmemeyi, insanlara sonsuz nimetler veren rızık sahibini Allah'ı inkar etmeyi anlattığı gibi şükür kelimesi de iman etmeyi verilen nimetlerin sahip olan Allah'ı tanımayı ve O'na minnettarlık duymayı ifade eder kardeşlerim. Şükrün zıttının Kur'an'da küfür kelimesiyle tanımlanmasından şükretmenin Allah katında ne kadar önemli olduğunu ve bu ibadetten uzaklaşmanın da ne kadar büyük problem olduğunu açıkça anlaşılır. Yani şükür imanla o kadar iç içe ki aynı zamanda bu fiil senin iman veya küfür ehli olduğunu ne yapıyor gündeme getiriveriyor Allah şükredenlerden eylesin kardeşlerim şükür hamd etmeyi ve tevhide inanmayı da bir arada toplar her şükrün başı mutlaka Allah'a hamd olmalıdır İşte Allah Azze ve Celle Fatiha suresinde Allah'a hamd ile başlar tevhid dinine bağlılıkla bitirir. Fatiha'da ne diyoruz? Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet dememiz emrediliyor. Kendilerine nimet verilenler ise peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlardır. Kendilerine gazap edilenler ise kimlerdir? Sapıtmışlar, nimet verilenler arasına sokulmamıştır. Küfredenler, inkarcılar, şükredenler ise iman edenlerdir diyebiliriz yani bir fatiha suresi aslında konumuzu ne yapıyor veriyor. başı şükürle başlıyor ve son tarafta dua ederek ne yapıyoruz bizi nimet verdiklerinin yoluna şükrün zıttı neydi nankörlük kazaba uğrayan dalalete düşenlerin yoluna değil diyerek Allah'a da aynı zamanda ne yapıyoruz Dua ediyoruz. Demek ki her namazda hem Allah'a hamd ediyoruz, bir şeyleri ikrar ediyoruz ve hakkımızda da dua ederek aynı zamanda bu kelimeyi tamamen bütün olarak hep yaşantımızda ne yapıyoruz? Sunuyoruz. Allah kılmış olduğumuz namazları kabul eylesin. Yapmış olduğumuz şu ibadetlerde yapmış olduğumuz oradaki her hareketteki inceliği yakalayanlardan eylesin kardeşlerim aslında açıyorum belki cevabı gelir şükür iman etmenin çeşitli organlarla ve bu organların faaliyetleriyle ortaya konulmasıdır aynı zamanda demek ki nimeti bilmenin ismi yani şükür Allah'ın sana verdiği nimetin ismini bilmektir çünkü nimeti bilme nimeti verenin bilmenin yoludur. İşte bunun için Allah Azze ve Celle Kur'an'da İslam ve imana şükür diye isim vermektedir. Yani iman ve İslam'ın bir yerde geldiği at şükür kelimesiyle gelmektedir. Nimetin nereden geldiğini bilme şükrün şartlarından da birisidir yoksa tamamı değil. Kardeşlerim şükrün içerisinde nimet vereni itiraf nimete karşı nimet sahibi Allah'ı övme ona boyun eğme onu sevme ve o nimet konusunda onu hoşnut edecek şeyleri yapmak da onun devamındandır yani nasıl ki imanı anlattığımızda imanın şu, şu şu şartları vardır bu şartlar yerine getirse şöyle şöyle olur deniyorsa işte şükrün de şartları nedir onu vereni bilme, o nimet verene karşı boyun eğme, onu övme, onu sevme ve o nimet karşısında onun hoşuna gidecek amellerde bulunma o şey şükründe nedir? E, şartlarındandır. Kul nimeti tanıdığı zaman nimetin sahibinde ne yapar? Tanır. Onu tanıyınca onu sevmeye başlar ve onun hoşlanacağı şeyleri yapmaya ne yapar? Niyet eder. Peki bu noktada bu tanımlardan sonra bunun zıttına da bir göz atmak gerekir ki küfür, rızık ve onu verenin üzerini örtme, gizleme, görmezlikten gelme, şükürse nimeti bilme, itiraf etme, açığa vurmadır. Demek ki bu itiraf yalnızca dillen olmuyor. Şükür imanın eyleme dönüştürülmesiyle yerine getirilir. Yani her şeyi zıttıyla böyle yakaladığımızda hangisinin hayırda hangisinin şerde veya biz hangisini yapıyoruz hangisini yapmıyoruz bunu ne yaparız farkına varmamıza sebep olur. Çünkü kardeşlerim kişi yalnız kalırsa amellerine dikkat etmezse birbirini hayra sevk etmezse insanlar yapmış oldukları münkerlerin dahi bazen farkına ne yapamazlar? varamazlar. O yüzden de Allah Azze ve Celle birbirlerini hakta yarıştıran ve hayrı anlatan kullardan eylesin bizleri. Mesela bir gün sahabelerin hayatını okuduğumda bir mecliste sahabelerden ve tabiinden veya yeni İslam'a giren birçok insanlar var. Sahabenin bir tanesi ayağını şöyle uzunca oturarak oturuyor mecliste. Herkes geliyor değişik yerlere oturuyor. O hiç ayağını kaldırmıyor. Karşıdan birisi geliyor hemen toparlanıyor. Yanına onun oturması için işaret ediyor. Ve bu yanındakine diyor ki ya o kadar insan geldi ki içeriye girdi. Yani her giren birçok insan yani kalbimin kararmasına içimin bozulmasına sebep oldu. Şuradan bir hayırlı bir insan gelse de yanıma otursa da içimi açılsa diye dua ettim birini görünce hemen yer açtım onu yanıma oturttum diyor. Yani öyle ince hesabı olan insanlar ki bunlar kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Sağına soluna oturan insanlara dahi ne yapıyorlar? Çok dikkat ediyorlar. Allah azze ve celle hamdeden ve hamd ettiği kullarıyla beraber haşre eylesin bizi. Demek ki şükreden insanla şükretmeyen insanlarla beraber olmak da kişinin karakterini olumlu ya da olumsuz ne yapıyor? Etkileme yoluna gidiyor. Hayırlı insanlarla arkadaşlık yaptığımızda o insanlar her zaman bizi hayra teşvik eder. Hayırsız, nankör insanlarla beraber olduğumuzdaysa şükrü ne yaparız? Unuturuz. Hatta haset, yarış bile ne yapabilir? Başlayabilir. İşte insan şükretme veya küfretme noktasında denenmektedir kardeşlerim yani şükür imandan ilişkisini dedik ya şimdi iman amele dökülmek zorunda her meselede insan denendiği gibi şükür ve küfretme Allah'ın verdiği nimeti ikrar etme ve inkar etmede bu iki noktada ne yapılır denenmektedir onun için Allah Azze ve Celle insan suresinde ne der hiç şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık ve onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona doğru yolu gösterdik. Bakalım artık o şükredici mi yoksa nankör mü olacak? Diyor. Evet. Demek ki bu ayete de baktığımızda kardeşlerim şükretmenin imanla şükretmemenin ise küfürle eş tutulduğu açıkça görülmekte ve Allah Azze ve Celle müminleri zaman zaman sabır ve şükürle ne yapıyor? imtihan ediyor bazen darlıkla bazen de varlıkla bazen musibetlerle bazen de zaferle dener kendini yeterince tanımaları için onlara nimet verir ve verdiği her nimeti de ne yapar? hatırlatır bazen bolluk verir bazen de o bolluğu alır ne yapar darlık verir sınava tutulan müminin başlarına sıkıntı gelir bazı şeylerden mahrum kalır insanlardan eziyet görür ve mümin her türlü zorluğa ve denenmeye ne yapar sabreder her türlü nimete ise hamd eder ya da ne yapar şükreder Allah bu imtihanda bizleri başarılı kılsın ham şükreden, samimi kullardan eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, iki tarafta da insan her zaman ne yapar? Denenir ve bu denenmenin belli bir saati nedir? Yoktur. Allah istediği zaman, istediği şekilde insanlara ne yapar? Dener. İşte bu insanın kendisine verilen bu nimette şükrünü yapacak yoksa o şükrü inkar edip küfür edecek evet Kur'an'da şükredenlere verilen kelime şakir kelimesidir yani bu kelimeyle kullanılır ve Allah Azze ve Celle e, şükreden çok çok şükreden kullara şakir der ve şükredenlerin sevabını kat kat fazlayla vereceğini söyler Kulun Allah'a şükretmesi, O'nun verdiği nimetleri bilmesi ve bunu bizzat kulluk yaparak Allah'a itaat ederek yerine getirmesi şeklinde görülen amele şakir veya şekur denir. Ancak Allah'ın Azze ve Celle'nin kullara karşı bir de şükrü vardır. Yani Allah'ın da e, şakir sıfatı vardır. O da nedir kardeşlerim? Kamil sıfattır o da kulların kendisine şükrettiğinde onu ne yapması onları bağışlaması amellerinin karşılığını onlara vermesi onları övmesi kulların az da olsa şükürlerinden razı olmasıdır. Yani Muaz hadisini hatırladınız mı? Ey Muaz diyor Muaz lebeik ya Resulullah diyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin diyor. Hatırladınız mı hadisi? Muaz ne diyor? Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı Allah'ın onu yarattığı halde onlara eş koşmamasıdır diyor. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediğinde onlar Allah'a eş koşmadıklarında Allah'ın da onlara ne yapmaması, azap etmemesidir diyor. Demek ki Allah'ın şakir ve şükür olması da neymiş? Kulların ona gereği gibi şükrü eda ettiklerinde onlara azap etmemesi, merhametli olması ve yaptıkları şükre karşı onlara mükafat vermesi de Allah haazze ve celle'nin sıfatlarından kardeşlerim. Ama Allah hakkında kullanılan Şakir ve Şekür kelimesi Yalnız değil de Kafur, halim Ve alim sıfatlarıyla Beraber gelmesi de dikkat çekmektedir Yani tek Başına bu ne yapmıyor bu kelime Gelmiyor Yani kulların az amellerine Çok mükafat verendir Ecirlerini kat kat artırandır Bir başka değişilen şekur Allah'ın kullarını Bağışlaması amellerinin karşılığını vermesi ve onları övmesidir ve kardeşlerim dikkat ederseniz günah işlediğimizde günahımıza karşı ne var bir misli var değil mi peki hayır işlediğimizde ne var Hı? ne var kat kat misli misli ne var karşılığı var işte Allah Azze ve Celle'nin şekur şakir sıfatının olması işlenen hayırda misli misli vermesi sadece amelin karşılığı olarak ne yapmaması vermemesidir. Mesela düşünün Allah'a güzel bir şekilde borç vermeyi düşünün onun yolunda malı işten gelerek severek isteyerek infak etme karşılıksız borç verme olarak tefsir edilir ama Allah Azze ve Celle'nin okula verdiği bunun karşılığındaki nimetleri düşünün. Bakara suresinde ne diyor Allah azze ve celle? Siz Allah'a bir şey infak etseniz o size ne yapar? Bir başaktan bahsediyor, değil mi? Bir başağın danelerinden Yani birden 700'e hem de daha fazla vermesi nedir? Onun fazlındandır. Yani Allah'a karşı gereği gibi şükrettiğinde o sana misli misli ne yapıyor? Onu da geri iade ediyorum yine kardeşlerim şükür kelimesinin insanlarla beraber ilişkisine baktığımızda bu şakir ve şükür kavramı insanlar hakkında da kullanılmıştır Allah insanı bir yola bir sebile sevk etmiş onu düzene koyarak onu akıl vermiş ve dünyaya göndermiş acaba o şakir yani şükreden bir kul mu Yoksa Şakir, nankörlük eden bir kul mu olacak? Şakir olma sıfatı aynı zamanda peygamberlerin de sıfatıdır kardeşlerim. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda Nahl suresinde 120-121'de o tek başına bir ümmetti ve şükreden bir kuldu diyor. Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsun o da şükreden bir kimseydi diye İsra suresinde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. Demek ki İnsan da bu kelimeyle birlikte özdeşerek yaratılmış. Şükrün hamd ilişkisine baktığımızda ise çünkü halk arasında çok şükür elhamdülillah Allah'a olsun, şükürler olsun gibi kelimeler kullandı. Bu kelimeyi incelediğimizde hamd şükür arasında çok büyük yakınlık ve benzerlik var. Hemen hemen aynı şeyi ihtiva ediyor. Hatta hamd yerine şükür, şükür yerine de hamd kelimeleri kullanılıyor. Mesela hadis-i şerife baktığımızda Allah Resulü diyor ki Ali aleyhissalatü vesselam Hamd şükrün başı Allah'a hamd etmeyen ona şükretmemiştir diyerek ikisi de birbirine ne yapıyor? Yakın kelimelerle zikrediliyor. Yani hamdla şükür ikisinin yerine de birbirlerini değiştirerek ne yapılıyor? kullanılabiliyor çok yakın bunun yanında hamd ile şükür arasında bazı farklar var mesela hamd buraya dikkat edin anlamak için isteyerek yapılan bir iyiliğe karşı iyilik yapana bir teşekkür ve övgüdür hamd etmenin özelliği bir iyiliğe karşı yapılmasıdır hamd ile ihsanda bulunan hem övülür hem ona karşı minnettarlık duyulur hem de teşekkür edilir. Şükür de böyledir. Ancak şükür yapılmış olan bir iyiliğe karşı söz veya fiil ile yerine getiren bir övgü ve şükran duygusudur. Bu bakımdan hamd genel, şükürse ondan daha geniş kapsamlıdır. Hamd nimete kavuşmanın veya gelecek olan bir nimetin sevincini, huzurunu duyup nimet sahibine övgüde bulunma Şükür de insana gelip ulaşmış bir nimete karşı bir teşekkürdür. Anlatabildim mi? Aslında birbiriyle hep iç içe kullanılan bir kelime. İnşallah buna takmazsınız. Yani tekrar edelim. Şükür, nimet veren Allah'ın nimetine boyun bükerek itiraf etme. Kul kendisine yapılan iyiliği itiraf edecek ve nimet vereni övecek. Bu anlamda onun Allah'a Hamdolsun demesi de bir şükür ifadesidir. Nimetlere şükür Allah'ın yaptığı ihsanı görme Hürmet ve büyük Tanımayı tazimi yerine getirme Ve nimet verinin Hizmetinde bulunmaktır Yani şükür bir anlamda Da kulun kendini gerçek Şükretmekten aciz görmesidir Evet Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ben bile amelimle cennete ne yapamayacağım? Giremeyeceğim diyor. Burada ne yapıyor kardeşlerim? Bir, bize amelimize güvenmememizi iki, kendimizi aciz görmemizi istiyor. Yani insan ne kadar gayret ederse etsin ne verilen nimetlerin karşılığını hakkıyla ödeyebilir ne de nimet vereni hakkıyla övebilir değil mi? Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki Allah'ın bir insana şükredebilme kabiliyeti ve fırsat vermesi anlayabilenlere göre insan için en büyük bir iyilik ve ihsandır. Bir başka açıdan şükür, güç ve imkanları Allah'a ibadet ve itaat uğruna kullanabilmektir. Şöyle bir hatırlatma yapalım kardeşlerim. Ee, Zariyat 56'da Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler demiyor mu? Her işte her sözde her amelde biz sadece Allah'ı ululamak onu razı etmek için yaratılmadık mı? Zaten bizim yaratılış gayemiz bizi yaratanı bilme birleme onu razı etme değil mi? İşte dünyaya gönderilme sebebimiz zaten bu olması hasebiyle bu amelleri yerine getirdiğimizde şükreden bir kul ve Allah'ı gereği gibi şükreden bir sammı kul seviyesine geliriz. Şimdi şükrün yerine getirilmesine baktığımızda demek ki dilin, kalbin ve eylemlerin neyi var? Bir şükrü var. Yani nasıl biz kalbi imanı anlatırken kalpten tasdik, dillen tasdik azalarla tasdik diyoruz ya İşte bizdeki hasletlerin de kalbe yansıyanı, dile yansıyanı azarlara yansıyanı vardır kardeşlerim. Yani bu imanla ameldeki ilişkileri gösterir. Dildeki yansıması nedir? Nimet sahibini anma ve övme. Yani dilinin Allah'ın zikriyle ıslah kalması, kalbinin onun şükrüyle daim olmasıdır. Nimet sahibi olduğuna iman edeceğin ve bunu tevhid kelimesiyle ne yapacaksın? ilan edeceksin. Yani bunun en basit bir teşekkür ifadesi değil, şahadeti yerine getireceksin. Rızkı veren kim? Allah. Bunu inkar et ed ikrar edeceksin. Bu imandır rızkı Allah'tan gayri kimse onun gibi veremez dediğinde de Allah'a ne yapacaksın birleyeceksin vereni ikrar ettiğin gibi o vereni de ne yapacaksın iyice e, birleyip ona gereği gibi hamd etme yoluna gideceksin evet yine dil ile doğru sözlü olma dil ile Kur'an'ı tasdik etme dil ile İslam'ı anlatma dil ile Kur'an'ı tilavet etme dil ile Allah'ın dinini anlatma hep şükrün ifadesidir şimdi eğer dil hayrı konuşmuyor hayırdan başka bir şey konuşuyorsa bu şükrünlü yoksa nankörlüğünlü ifadesidir biraz bağlayarak gidelim He? hangisi la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından birisi nedir davettir değil mi bütün peygamberler yeryüzünde la ilahe illallah kelimesi hakim olsun diye gönderilmemiş mi? Biz inanan kullarda aynı akide üzerine aynı milvar üzerine devam etmek zorunda değil miyiz? Buna rağmen hepimizde olan bu dil hakkı konuşmuyor hakka davet etmiyor hakkın izzet ve şerefinin peşine düşmüyor başka şeylerle uğraşıyorsa Şükredenle nankörlük yapan Allah'ın verdiği bu dil nimetini hayra kullanan mı şerre kullanan mı bunu ayırt etmek çok kolay kardeşler. Allah hayır konuşan ve sadece hayrı gündeme getirenlerden eylesin. Her türlü şerden bizleri uzak tutsun. Çünkü Allah'ın adının anılmadığı, Allah adının zikredilmediği hiçbir şeyde hayır nedir? Yoktur demek ki dilin şükrü neyle nimet vereni can onu öveceksin gereği gibi ona şükredeceğim bunun da en güzel göstergesi şahadettir. <gülüyor> kalp ile şükre gelince imanı kalbe yerleştirdikten sonra nimet sahibinin Allah olduğunu kalb ile tasdik etme vahiy ile gelen şeyleri kabul etme ve Allah'tan başka kimsenin korkusunu ve sevgisini koymama yakinen Allah'a ne yapma? iman etmedir. E, amellere gelince kardeşlerim bedenin organlarıyla nimet verene itaat etmesi ve onun yüce emirlerini yerine getirmesidir. Yani kısaca İslam'ı her bakımdan yaşamaya çalışmadır. Çünkü biz imanı anlattığımızda kalbi İslam'sa aleniliktir. Yani senden sudur eden her şey deriz. İşte senden sudur eden her şeyde Allah'ı razı edecek amelleri yerine getirmede nedir? Fiil ile Allah'a şükürdür. Bunun da birçok örnekleri var. Ee, mesela ey Davut ailesi Şükredin kullarından şükreden azdır diyor. Eğer siz gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Bakara 172'de. Bunun gibi birçok ayette şükür deyin buyurulmamış, şükredin denilmiştir. Yani mesela İsra suresinde zina etmeyin demiyor. Ne diyor? Yaklaşmayın diyor. Ayetlerde de şükür deyin denmiyor. Şükredin diyerek şükretmek gerçek şükrün Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyetliklerinden de uzaklaşmakla ne yapıyor? Eş ifade ediliyor. Yani Allah'ın emrettiğini yerine getirir. Nehyetliğinden de uzak durursan bu aynı zamanda senin de şükreden bir kul olduğunu ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Onun için kardeşlerim şükür bazılarının zannettiği gibi sadece namazdan yemek yiyip doyduktan sonra veya su içtikten sonra çok şükür elhamdülillah demek değildir çok geniş kapsamlıdır aynen sohbetin içinde de dediğim gibi Ayşe annemiz ey Allah'ın Resulü senin geçmiş ve gelecek günahların affolunduğu halde neden bu kadar ibadet ediyorsun dediğinde ne diyor çok şükreden bir kul olmayayım mı diyorsa şükür kelimesi sadece bir şeyin arkasından bir e, elhamdülillah çok şükür ya Rabbi demek kelimesi olmadığını ne yapıyor gösteriyor demek ki çok geniş bütün bize bu nimetleri veren Allah'ı gereği gibi ne yapma bedenle dille kalple takdir etme gerçek şükür de dilde Allah'tan başkasının övgüsü olmamakla kalpte Allah'tan başkasının sevgisi bulunmamakla Mahlukattan biri sevilse bile Allah'ı sever gibi sevmemekle Ve Allah'tan korkar gibi korkmamakla Gündeme gelir kardeşlerim Ve Allah Azze ve Celle'nin Duha suresinde dediği gibi Yalnızca Rabbinin nimetlerini Anlattı anlat diyor Onu minnet ve şükranla an diyor Burada anlat kelimesinden maksat nedir? Allah'ın vermiş olduğu nimetleri başkalarına da anlatarak zikretme Allah bana şu nimetleri nasip etti demektir yani bu bir yerde Allah'ın yoluna davet etme onun şeriatını tebliğ etme ve bu ümmete İslam'ı ne yapma öğretmektir Allah bu amelleri işleyenlerden eylesin kardeşlerim yine insan dalalet ve cahiliye içerisinde olduğu günleri hatırlamalı kardeşlerim ve Allah'ın kendisini karanlıktan nura çıkartmış olduğuna ne yapacak şükretmelidir neden bunu hatırlamalı eğer insan nereden geldiğini hangi ortamlarda geldiğini unutursa şu andaki haline ne yapmaz şükretmez inan şu halin bile kadri kıymetini ne yapmaz bilmez çünkü sen dalaletteyken karanlıktayken hak nedir hukuk nedir ne yapmıyordun bilmiyordun en başta Allah'a karşı vazifelerine ne yapmıyordun yapmıyordun Allah'ın sana vermiş olduğu şu Müslümanlık nimetinin önce insan kadri kıymetini ne yapmalı bilmeli bakın Allah kendisinden razı olsun sahabelerden Ömer'in hayatını hatırlayacak olursanız Ömer cahiliye günlerinden bahsederken kardeşlerim biz diyor bir sefere çıktığımızda devenin diyor iki arka bacağını açar kumları diyor şöyle yığar onlara devenin sütünü sağar o sağdığımız şeyle şekil yapar put yapar orada durduğumuz müddetçe ona tapar giderken bozar giderdik diyor Bunları anlattıktan sonra katıla katıla gülüyor biliyor musunuz? Yani nasıl bunu yapardık? Hiç mi düşüncemiz yoktu? diyor. Evet kardeşlerim İslam olmayınca bir olanı birliyemeyince insan düşünemiyor ki ilah olarak ilaha gideni değil başka ilaha mani olanı ilah edinince yani öyle şeyler yapar ki ancak inanan insanlar güler. Bugün günümüzde bir olanı birliyemeyip de ne kadar puta Allah'tan gayrına tapanlar var değil mi? Hep görüyorsunuz değil mi? Peki bunları gördüğünde insan gülüyor değil mi? Şöyle esef ediyor. Peki onlar gülüyor mu? Hı? İbrahim Aleyhisselam onların putunu kırıp da bir tanesinin boynuna bir şeyi astığında onlar güldüler mi? Kendini bile koruyamayacak aciz bir e, varlık olduğunu Anladılar mı? Anlamadılar diyeyim. Kıranın üzerine saldırdılar. Kırılan kendini bile koruyamamış diyemediler ve İbrahim'i ateşe attılar. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Bu anlayış, ince anlayış ancak Allah'a kulluk yapanlarda olur. İnsan geçmişini ne yapacak? Unutmayacak ve kendisine Allah'ın verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilecek ve bu nimetlerin en üstünü nedir? Müslümanlık nimetidir. Allah Azze ve Celle bizleri hamd eden sammı kullardan eylesin kardeşlerim. Kulun şükrü üç rükun üzerine kurulur. Bunların hepsi bir arada olmayınca kul şükür sayılmaz. Bunlardan birincisi sohbetten ta başından itibaren yakalatmaya çalıştığım yakaladıysanız inşallah Allah'ın vermiş olduğunu itiraf edecen bu nimetten dolayı Allah'a hamd edecen bu nimetleri Allah'ın rızasını kazanacak işlerde kullanacaksın. İşte bu üç rükün olmadı mı sen şükretmiş sayılmazsın. Tekrar ediyorum. Allah'ın sana vermiş olduğu bu nimeti itiraf edecen bu nimetten dolayı Allah'a hamd edeceksin ve o vermiş olduğu nimeti Allah'ın rızasında kullanacaksın İşte bu üç rükün şükrün rükünlerindendir bu olmazsa şükür de yerine getirilmemiş olur Allah'ın verdiğini bileceksin onu hamd edeceksin ve o verdiği nimeti Allah için kullanacağım onun dışında kullanmayacağım Allah'ın vermiş olduğu nimeti itiraf etme bu nimetleri kendi tecrübemize, zekamıza çabamıza, makamımıza şöhretimize kuvvetimize değil sadece Allah'a dayandıracaksınız Karun ne yaptı? kendine verileni ne yaptı? kendinden bildi Allah'ın verdiği nimeti takdir etmedi ve kendi bilgisine becerisine dayandırınca Allah onu bütün malı ve mülküyle yerin dibine soktu bunun için normal olarak kişi kendisine bütün bu nimetleri veren Allah'a şükretmeli sonra kendisine nimet verenin Allah olduğuna yakinen iman etmeli ve ona hamd ve sena eden kişi olmalı ve verilen bu nimetleri Allah yoluna isyanda kullanmamalıdır. Kendisine mal verilen kişi faizlen para vermeyeceği gibi sıhhat ve afiyet verilen kişi de insanlara karşı Allah'ın verdiğiyle de zulmetmemelidir. İbadeti terk edip kendi nefsine de ne yapmamalı zulmetmemelidir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye şükrün tabi pek çok derecesi vardır. Bunun birinci derecesi Allah'ın fazl-ı keremini itiraf etme, isyan etmekten haya etmedir. Birinci derecesi Allah'ın fazl-ı keremini itiraf etmeli ona isyan etmekten haya etmeli. Bakın biraz burada seyir değişti. Bütün peygamberlerin asabına söylediği bir söz var diyor Ali Silati ve Neydi bu söz kardeşlerim? Utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın diyor. İşte Allah'ın azze ve celle'nin fazlı keremini sana bağışladığı birçok nimeti itiraf ederek onun bu kadar verdiği nimet karşısında isyan etmekten bir kul ne yapacak? haya edecek. Yani İman babında gelen rivayetlerde iman 70 küsur şubedir En üstünü La ilahe illallah En ednası Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma İzale etme Hayata imandan bir şubedir O gitti mi Her şey ne yapar Gider diyor İşte insan da Allah'a isyan etmekten haya etmeli kardeşlerim Son derecesi de Bunun Bedenin bütün hareketleriyle Lisanın bütün telaffuzuyla kalbin bütün hareketiyle Ruhun bütün titreyişiyle Allah Azze ve Celle'ye şükretmesidir Evet Allah hepimize hayır versin Şimdi Her şeyin bir önemi olduğu gibi Elbette ki şükrün de bir önemi var kardeşlerim Hayat Allah'ın verdiği bir nimettir. Hayatın devamını sağlayan her şeyde nedir? Nimettir. Allah'ın zatını idrak etmekte bir nimettir. İman bir insan için en büyük nimettir. Allah'ın bir kuluna iman nasip etmesi, onu olan nimetini tamamlaması demektir. Demek ki bu noktada şükrün başı Allah'ı bilmek. Allah'ı Rab olarak bilen onun nimet verdiğinin şuurunda olan bir kimse de onu sevmeye başlar. Allah'ı seven ona ibadet eder. Ona hiçbir şirk koşmayarak onun nimet verici olduğunu ne yapar? İtiraf eder. İşte kul bu şuurla eşi ve benzeri olmayan bir Rabbin önünde kulluk yaptığını bir büyük lezzetle ülfet ettiğinin farkında olur. Yani bu nedenle tevhid yani Allah hakkıyla birleme şükrün zirvesidir. Bu noktada e, örnek verecek olursak kardeşlerim bu istenenlerin hepsini yaratıcıya yapmak zorundayız. Eğer yaratıcıya yapamadığınız zaman hep sıkıntılar olur. Nasıl olur? Düşündünüz mü? Bir erkeğin bir kadına aşık olduğunu düşünün. Hani geçmişte Leyla ile Mecnunlar Aslı ile Kamberler gibi birçok Destanlar var ya Birisi sevgide Yani verilen Sevgi noktasında aşırı gittiğinde Onun fıtratı bozuluyor mu? Değil mi? Tamamen gidiyor ve benliğini Kaybediyor. Korkusu gidiyor mu? Yani birinden aşırı Korktuğunda ne yapıyor? Yine Fıtratında bir bozukluk var. Aklını yitirmeye Kadar ne yapıyor? Gidiyor. İşte bu istenenleri Allah'tan gayrına verdiğin zaman insanın fıtratı bozuluyor kardeşlerim. Bakın tasavvuftaki birçok insanın cinlenmesi, delilenmesi hatta kendilerine göre seyri suluk mu diyorlar? Böyle işte ben mana alemindeyken işte şöyle şöyle şeyler gördüm, şöyle şöyle şeyler ettim. Hatta ondan öyle sözler sudur ediyor ki güya kendi aralarında bile ona küfür diyemiyorlar. İşte o meczup aklı başında söylemedi diye onu ne yapıyorlar ee, hayra çevirmeye çalışıyorlar kardeşlerim Allah için yapılan Allah'ın istediği bir ibadette ne bir delilik ne bir meczupluk ne de aklı kaybetmedi. hiçbir şey ne yapmaz olmaz ve gündeme gelmez ama Allah'tan gayrısına Allah'ın koyduğu kurallarla yapılırsa insan aklını da kaybeder delirir Delileri de birileri veli ilan edip onların peşinden gidip delirir. Ama peygamberlere baktığımızda Allah'la görüşen, ondan vahiy alan, insanlara tebliğ eden peygamberlerde en ufak bir şey duydunuz mu? Var mı? Hiç böyle sekaret halinde şüphe şu peygamber şunu söyledi diye bir ifade var mı kardeşler? Göremezsiniz. E peygamberlerde yoksa demek ki onlar Allah'la değil ancak şeytanla görüşüyorlar. Ve görüştükleri içinde o da şeytan da onları ne yapıyor? Yalın ateşe çağırıyor ama hak yol göstererek. İşte Allah Azze ve Celle kendisine hakkıyla şükreden kullara her zaman lutfunda bulunur. Ama ona şükretmeyen, nankörlük yapan insanlarsa her zaman karanlıktadır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim kendisinden dolayı şükredilecek nimet nedir diye sorulacak olursa biliyorsunuz nimet sözlükte her türlü iyi hal durum demektir daha geniş alırsak hayatın güzel hoş olması, geçim yönünden geniş olması, manevi olarak rahat bir yaşantı olması hep bu kelimenin nedir içine girer yani iyilik mutluluk, ihsan, bağış hayırlı mal, servet her türlü güzel durum. Türkçe'de ne? Yiyecek, içecek, ihtiyacı karşılayan her şeye nimet denir. Hatta tutar, kız olursa adını nimet, hatta erkeklere de nimet ismini ne yapabiliriz? Koyarız. Bir insanın kızı, oğlu olduğunda çok beklemişse, çocuğu olmamışsa veya artık nasılsa kıza da erkeğe de nimet isminin koyduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Yani Allah'a bir şükretme Allah'ın verdiği bir nimet tipinde işte nimet kelimesi Kur'an'a gittiğimizde Allah Azze ve Celle'nin e, Kasas suresinde bildirdiği gibi hep sohbetlere konu yapıyoruz Harun'un malına şuna verilen bize de verilmeli değil miydi dediğinde Müslümanlardan bir topluluk ne diyor Allah'ın verdiği nimetlerin en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi yani nimet kelimesi o kadar geniş bir kelime ki bunun adı bir yerde iman bir yerde İslam, bir yerde rızık bir yerde güzellik bir yerde rahat yaşantı nedir diyebileceğimiz bir kelimedir ve bu kadar geniş tuttuğumuzda Allah'ın nimetlerini saymaya kalksak ne yapamayız saymamız mümkün değil kalksak sayamayız çünkü Allah'ın insana verdiği nimetler o kadar sayısız ki yenilen içilen bütün ızıklara sahip olunan ve bu kullanılan bütün eşyalar tabiatın verdiği her şey görülen hissedilen nakleden de birçok şey olması hasebiyle kulun Allah azze ve celle'ye bu nimetlere karşı nankörlük değil ne yapması ona şükretmesi gerekir demek ki nimet kelimesini ele aldığımızda <gülüyor> nimeti öğrenme Şükrü, anlama ve eda etmede de neymiş? Bir ölçüymüş. Çünkü her nimetin şükrü kendi cinsinden yapılır. Eğer sen Allah'ın verdiği nimeti bilir, bilirsen onu takdir edersen aynı zamanda da şükrünü ne yapabilirsin? Eda edebilirsin. Ama o nimetin nimet olduğunu bilmezsen onu da eda ne yapamazsın? Edemezsin. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Şimdi gelelim şükür ve nankörlüğe. Şükür de nankörlük de ilk nasıl anlaşılır? Hı? İnsanın direkt yüzünden okunur biliyor musunuz? Şükredenin de nankörlük yaptığını da ilk insanın şu yüzünde görürsünüz kardeşlerim. Şükür ve hamd hayata gülümsemektir. Şükür insanı iyimser yapar. Eşya'nın kendi halimizin güzel yanlarını gösterir. Kabir, hasta ziyareti kendimizdeki nimetleri görmeye katkı sağlar. Henüz ölmediğimiz nice hastalıklardan daha sıhhatli olduğumuzu ve hastane ve mezarlık aynalarına giderek görürüz. Şükrü artırdığı için bu ziyaretlerin ne yapılmıştır? Önemi vurgulanmıştır. Ne diyor? Ölümü çok çok zikredin. Niye? ağzınızın tadını keser diyor evet demek ki şükür ve nankörlük direkt insanın yüzünde neymiş gösteren bir şeymiş Allah bunu güzel yakalayan ve bize hayırlı dostlar versin nankörlük yaptığımızda bizi uyaran Allah'tan kork Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük yapma diye uyaran samimi ihlaslı güzel dostlar Rabbim bizlere nasip etsin Kardeşlerim efendimizin gözünden akan yaşlar insanlarla değil sadece Rabbi baş başa olduğu secdelerde süslü gecelerin incisiydi. Benim bildiğimi bilseniz az güler çok ağlardınız demiştir. O büyük zatın insanların içinde çevresine huzur ve saadet dağıtan tebessümü şükrünün dışa yansımasıydı. Onu örnek alması gereken mümin, içinden dua, haşyet, takva, İslam'ın derdi, Müslümanların durumları ve bunları düşünmenin, tefekkürün gereği mahzun bir gönül taşımalı. Ama insanlara gülümseyen, şükrettiği yüzünden belli olan bir çehre aydınlatmalı, zalimlerin kararttığı çerçeveyi içi ağlasa bile dışı gülmeli Müslümanın. Bir Müslümana surat asmanın karşımızdakine hakaret ve kul hakkına tecavüz olduğunu bilmelisin. Kardeşlerine merhametinin izlerini yüzünden okuyabilmelisin. İnsan diliyle olduğu gibi haliyle, tavrıyla, yüzüyle de devamlı şükretmeli, hamd etmelidir. Seviyesizce cıvıklık, kahkaha, boş vermiş tavır ve dünyaya sanki öylesine gelmiş gitmiş gibi e, lakayt yaşama, cahiliye düzeni kabul etme peygamberin nizamını reddetme hayatına geçirmeyi istememe bunlar Müslümanın şiarı değildir ve şükreden kulun şiarlarından değildir Allah hepimize hayır versin kardeşlerim farkında olmadan önemsiz gördüğümüz o kadar çok nimetler var ki Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde biliyor musunuz diyor şu iki kabir ehli sizin hiç önemsemediğiniz iki hasletten ne yapıyor? Azap görüyor diyor. İşte öyle bir yaşantıdayız ki önemsemeden verilen nimetlere dikkat etmeden öyle serkeş bir hayatımız var ki bu nimetlerin gereği gibi takdiri olmadığı gibi gereği gibi takdir edilmediğinde de birçok nankörlükler ve o nimetinde elimizden gitmesine sebep olan birçok ortamlar oluyor. Allah hepimize hayır versin. Nankörlük değil, şükreden ve verdiği nimetleri hakkıyla zikredenlerden eylesin. Kardeşlerim sözü uzatmayın. Bayağı oldu sohbet. Ee, sıkmadan birkaç kelimenin üzerinde daha durmayı istiyor. Şükrün zıttı nankörlük dedik. Nankörlük demek ki şükrün tamamen zıttı. Nankör, kendisine yapılan iyiliği inkar eden, gördüğü iyiliğin ve yardımların değerini bilmeyen, iyilik ve nimet verene karşı inkarcı bir tavır takınan kimse demektir. İyiliklere ve nimet verene karşı takınılan bu olumsuz tavra nankörlük denir. Halk arasında dikkat ederseniz, Affedilmeyen bazı şeyler vardır. Nankör derler. Nankör kelimesi aslında birçok şey ifade eder değil mi? Hiç birimiz kendi nefsimizi şöyle bir e, yoklayalım. Nankör kelimesini duymaktan hoşlanır mıyız? Hı? Hoşlanmayız. Ama karşıdaki birine nankör diyorsa, karşıdaki muhakkak nankörlük yapmıştır ama bunun farkına varmaz. Kendini hesaba çekeceğine, nankör diyeni hesaba çeker ve iyice o nankör diyenden uzaklaşır gider. Halbuki nankör kelimesi çıkmışsa muhakkak karşıdakinden bir nankörlük vardır. Yapılan iyiliğe bir kötülük yapılmıştır. Yapılan iyi tavra karşı kadri kıymet bilinmeden kötü davranışlara girilmiştir. İşte iyiliklere ve nimet verene karşı takınılan bu olumsuz tavra nankörlük denir eskiler de bu kötü ahlaka küfranı nimet derlerdi yani nimeti yalan sayma nimeti inkar etme ve nimeti sahibine görmezlikten gelme küfranı nimet nimet bulduğunda hatta aşma ve şükrünü yerine getirmeme aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennemi gördüm çoğunluğu kimdi kadınlardı kadının bir tanesi itiraz ediyor neden ey Allah'ın Resulü diyor. Yani erkekler değil de biziz. Çünkü sizlerde öyle bir huy var ki haslet. Sizlerde küfrana, nimete küfranlık var. Ve kocanız size on iyilik yapsa, bir tane kemlik yapsa veyahut dokuz iyilik yapsa, bir kemlik yapsa ben senden ne gördüm ki diyerek, yani ne hayır gösterdin ki diyerek nimete isyan vardır. İşte bu da sizi cehenneme daha çok girmenize ne yapıyor? sebep kılıyor diyor Allah nimetin kadri kıymetini bilenlerden eylesin sahabe kadını hemen soruyor ne yapalım ne diyor bol bol infak edin sadaka verin hatta sahabe ne diyor kadınların diyor bileziklerini küpelerini ne varsa değerli hepsini çıkarıp eteğime attığını gördüm diyor demek ki bu nankörlüğün neticesinde de onu giderme nedir hemen günahınızın akabinde tevbe edin ve sadaka verin o onu ne yapar temizler diyor evet kardeşlerim insan kendine yapılan iyilik ve yardımların verilen nimet ve rızıkların kadrini değerini bilmeli bu iyilik ister insandan gelsin ister Allah'tan gelsin kişi bunun şuurunda olmalıdır evet Nankörlük ya insanlara karşı ya da alemlerin Rabbin'a karşı yapılır. Kişi başkasından gördüğü bir iyiliği, bir yardımı, bir destek olmayı görmezlikten gelse bu da bir nankörlüktür. İyilik yapanı unutarak nankörce davranmadır ve insanlar ölünceye kadar birbirine muhtaç yaratılmıştır. Başkaları olmadan hayatlarını ne yapamazlar? Sürdüremezler. Allah Azze ve Celle bu huyu bu hasreti hem bizden hem de neslimizden alsın kardeşlerim şimdi şükür ibadetiyle Allah'a iman ve kulluğunu göstermeyen insanları Allah Azze ve Celle birçok şeyle dener şükür e, ve bunun zıttı nankörlük ikisi de denenir kardeşlerim insan açlıkla denenebilir mi denenir. İşte şükürle nankörlüğü beraber işlediğimizde iman küfür noktasında eğer insan Allah'ın vermiş olduğu bu imtihanda açlığa karşı veya korku, korkuya karşı hayırda adım atarsa şükretmiş eğer bunun zıttına hareket ederse ne yapar? Nankörlük etmiş olur. İnsan bu noktalarda açlıkla korkuyla cezalandırılır ve bunun neticesinde de insanda birçok şeyler gündeme ne yapar gelir mesela Nur suresinde Allah azze ve celle siz iman eder imanınıza zulüm bulaştırmazsanız ne yaparım diyor size yeryüzünü emin korkunuzdan emin ve yeryüzüne ne yapar hakim kılarım diyor eğer bunu yapmazsa insan ne olur huzur olur mu olmaz güven olur mu olmaz ve hala birçok korku nedir Gündemdedir. İşte yapılan her amelin hayırda ve şerde insana neler vardır e, etkileri vardır. E, şükreden kullar mükafat gördüğü gibi, nankörlük yapan kavimler ne olmuştur kardeşlerim? Onlarda nedir? Hep helak olmuştur. E, Kur'an-ı Kerime gittiğimizde refah içinde, bolluk içinde yaşayan birçok kavmin Allah'a karşı yapmış oldukları nankörlükleri sebebiyle hepsinin helak oldukları kıssaları nedir? Bolca bulmak mümkündür. Yine Kur'an'da ekin ve meyvelerin helak edilmesinden oraya giden insanların tarlalarını gördüklerinde acaba yanlış mı geldik demelerini ve bunun gibi birçok kıssaları görebilirsiniz. Konuyu özetleyecek olursak şükür Allah'ı tanıma, ona tazim ve dua etme, ona inanıp ibadet, kulluk etme ve bu yüzden de şükür imanı bir kavram. Düşünülerek yapılan şükür, bizdeki kulluk şuurunu canlı tutar. İnsanların Allah'a muhtaç oldukları, Yüce Allah'ın ise her şeyden müstahane olduğunu, kimsenin şükrüne Allah'ın ihtiyacı olmadığını ve insanları iyice kavramalı ve gerektiği gibi Allah'a iman etmeyi anlatır. Evet. Küfür de nankörlüğün zıttı. En küçük bir iyilik dahi olsa bu iyiliğe karşı teşekkür etmeme, Allah'ın verdiği nimeti inkar etme üzerine örtmedir. Kardeşlerim hamdeden, şükreden insan Sürekli iyimserdir, hayata güzel bakar, mutlu olur, huzurludur, iman ehlidir, kardeş canlısıdır cemaatçıdır. Ama şükretmeyen kulsa şikayetçi karamsar, karakteri bozuk ve girdiği her ortamı karartır hayata güzel ne yapmaz bakmaz. Allah azze ve Celle gereği gibi şükreden hamdeden ve hayata güzel bakan. Allah'ı razı eden samimi kullardan eylesin. Allah'ın verdiği nimeti hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Allah subhanahu ve teala anlattığımız doğrularla amel eden samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbileh velhamdülahi rabbi İnşallah konuyu fazla uzatmamışımdır. Ama bazı kelimelerin anlaşılması için e, üzerinde hassasiyetle durmak gerekiyor. Rabbim hepinize hayır versin. E, bir de e, içine gireceğimiz bir ay var. Bugün Zilkade'nin 29'u. Hatırlatmak istediğim bazı şeyler var. E, Allah Resulullah'a salat ve selam bizlere birçok şey teşvik etmiş ve farzların yanında nafilelerin insanı Allah'a daha çok yaklaştıracağını ve Allah'ın gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olacağı mesabesinde olduğunu söylemiştir. İşte bu nafile ibadetlerden bir tanesi yarın ya da öbür gün zilhicce ayına gireceğiz. Zilhicce ayı nedir? O da Arabi aylardan, Allah'ın aylarından bir tanesidir. 12. ayıdır. Fakat bu bu ayın bazı önemi vardır. Zilhid çayının ilk 10 günü hakikaten mübarek günlerdendir. Bu 9 günde oruç tutma büyük hayır kazandırır. Hiç tutamayan, mesela bir arife günü oruç tutan için diyor e, hadis-i şerifte geçmiş ve gelecek ve bu sene bu 3 senenin günahlarının bağışlanacağını umarım diyor. Yani hiç tutamıyorsanız sadece bir arife günün sevabını düşünün, nafile oruç olarak insana birçok hayır kazandıracağını söylüyor bunun dışında kardeşlerim müslümde gelen bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban kesecek olan yani kurbana niyetlenen vücudundan ne bir kıl alsın ne de tırnağını kessin, temizlik yapsın ta ki kurbanını kesene kadar diyor bu da unutulan sünnetlerden bir tanesidir ee, hocalarımızdan bir tanesi bu hadisten iştahat ederek kesenin de kesmeyenin de bütün müslümanları bu hadisin kuşatacağı yönünde bir iştahatı vardır bu hadisten böyle bir e, istimbatta bulunuyor hadis-i şerif e, kesmeye gücü yeten vücudundan ne bir klasın ne tırnağını kessin ta ki kurbanını kesene kadardır. Burada hangisiyle amel ederseniz edin. Bu da e, yapılması gereken sünnetlerden bir tanesidir. Bu da ne gün başlıyor? Bugün Zilkade'nin 29'u. Yarın Zilhitçe'nin biri de olabilir. Zilkade'nin 30'u da olabilir ama takip edin bakın. E, büyük bir ihtimalle Zilhitçe yarın 1'dir. Oruç tutabilen oruç tutsun. Bir eve de bir kurban yeter mesabesinde bir evde eğer kurban varsa o ev halkının da bu sünneti uygulaması gerekir onun dışında hatırlatmak istediğim başka şu an aklıma gelen bir şey yok eğer sizin sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun evet var mı? konuyla alakalı, aylan alakalı Sohbet alabilirsiniz, aranızda tekrar mütalaa yapabilirsiniz. İnşallah hayra sebep olur. Evet, ben hamdüllahir el